tamam 44. İnsanların ırz ve namuslarının saygınlığı ve onlar hakkında dedikodu yapmanın haramlığı evet şimdi İslam dini neyi emretmiş İslam dini toplumsal bir dindir her zaman kuvveti vahdeti birliği Tefrikeden uza olmayı o kuvveti ne yapmış? Emretmiştir. Neden emretmiştir? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala yer üzerinde halife olarak insanoğlunu göndermiştir. Halife olmak için birlik olması lazım ki Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini yaymak için. Bu birlik, beraberlik oldukça ne olur? İslam dini her ne zaman olursa Hazret Adamdan ta bizim Nebi Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar aynen gitmesi lazım. Bu nedir? Bu İslam'ın güzelliğidir, birliğidir. Çünkü halifelik yer üzerinde birlik, barabarlıkla olur. Ayrılıktan, nefretten, Çin'den olmaz. Ondan dolayı Allah-u ve Teala her zaman ne insanları birliğe götürür onu emretmiştir. Bütün dinlerinde. Bütün peygamberler bunu getirmiştir. Ama baş düşmanımız bizi bunu bırakır mı? Burada da bırakmaz. Birlik, barabarlığı bozmam için elinden gelen bütün kapıları ne yapar? Çalar. Bütün meseleleri üzerimizde dener. Bu meselelerden de en önemlisi ırzba namus. O da nedir? Başka insanların ırz namusunu ne yapar insanı? Teşvik eder. Zanla, suuzanla e, iftirayla insanların namusuna konuşmak, onun hürmetini saygı göstermemek, o sınırı aşmak bu ne yapar? Karşı tarafta kırgınlık yaratır. Fitne yaratır. düşmanlık yaratır düşmanlık yaratırken ne olur? Bu sefer ümmette Müslümanların arasında birlik, barabarlık bozulur. İşte bu da şeytanın oyunudur. Ondan dolayı bir Müslüman imanını artmak için ne yapacak? Kendi irzine, namusuna sahip çıktığı gibi bütün Müslümanların ırzı ve namusu sahip çıkması lazım. Hatta gayrimuslumun bile. Yani olabilir. İnsanın Müslüm konşusu olur. Yani şehrinde yaşayan Müslüm olur. Onun da ırzı namusu ne kadar İslam devletinde yaşıyorsalar onlar bizim zimmetimiz altında olara da sahip çıkmamız lazım. Onların da ırzleri namusları bizim için nedir? Haramdır. Biz bu namus ırz haram inandıkça, haram kıldıkça ne olur? İmanımız ne olur? Artar. Biz neden bahsediyoruz şu anda? İmanın şubelerinden bahsediyoruz. İmanın şubeleri nedir? İmandan bir parçadır. O şöbeyi canlandırsan kalbinde, emelinde, sözünde ne olur? İmanın olur? E bizim de imana ihtiyacımız var. Ondan dolayı bu e, imanın şübelerinden olduğu için bunu ne yapmamız lazım? Hakkıyla canlandırmamız lazım. Yaşamamız lazım. Neyi yaşamamız lazım? Bu özellikle bak İmam Beyhaki bu konuda ırz ve namursu haram kılmasını ne yapmış? İmanın şübelerinden saymış. Bu da nasıl canlanılır? İnsanları zannan İftirayla e, ihtimalle ne yapmamız lazım? Zannetmemiz lazım. Oları üzerlerine dikkatlen insanların hiçbir zaman tühmet altına bırakmamamız lazım. Çünkü nedir? Erzvamamız haramdır. Buna harap, haram kılıp ne yapmamız lazım? İnanmamız lazım ki bu haramdır. Buna da düşmememiz lazım. Ondan dolayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir tane cennete girmez eğer konşusu onun neyini? Konşusu onun, onun şerrinden emin olmasa. Ne demektir? Neden konşusu şerrinden emin olmasa? En büyük şer, konşu konşuya neyi yapabilir? Irz namus meselesinde. Neden? Çünkü konuşu yakının olduğu için evine girse, çıksa ailenle konuşsa kimse bir şüphet etmez. Ama dışarıdan insan her şey dikkatini çeker. Onun için Resulullah demiş Allah o şahsın yüzüne bakmaz. Konşusunun e, ırzıyla zinede bulunsa. Yani namusuna göz koysa. Onun şerefiyle oynasa ne olur? Cennetin yüzünü görmez. İşte bu nedir? Bu önemli meseledir. Müslümanlar bunu canlandırması lazım. Her meselede olsa, şer değil illa ki fiili insan şey yapsın, konuşma dedikodu, bunlar hepsi neye dahildir? Bu şubeye dahildir. Bir Müslüman bunu inanacak, bilecek ki bu harandır bunu Allah rızası için terk edecek, bunu terk ettikten sonra imanı ne yapacak? Artar. Bu imanın bir şöbelerindendir. Erz ve toplumsalı ne yapar? Dinamitidir. Besler. Bir konşun, bir arkadaşın baksa, bir tane senin üzerine konuşursa, o seni, savun sen onu savunuyorsan ne yapar seni? Artık seni sever, sayar, ne olur? Burada toplumsalma büyür. Ondan dolayı İslamiyet işte bu meselelerde çok önemli, önemli üzerinde durmuş. Çok önemli üzerinde durmuş. Neyin? Bu toplumsal meselelerin. Bu ırz namus toplum meselelerinin. İşte bunu inanan, Müslümanların ırzleri, namusları, benim ırzim namusumdur, bunu inansa o zaman imanın bir şöbesini yaşamış. Bunu canlandırmasa bile, ya fırsatı olmadır canlandırsın. Yani bir tane üzerine kimse gelip benim iç kardeşim üzerine konuşmadı. Ama ben bunu sadece kalbimde inansam, öyle bir durum gelse başıma savunurum desem, bu benim için yeter. İmanımı artar. Evet. 45. 45. İhlaslı olmak ve riyayı terk etmek. Evet asıl da bütün alimlerin e, kitablarını hadisçiler de başladığı gibi bence İmam e, Beyhaki bunu ön başa alsaydı daha doğru olurdu. Ama İmam Beyhaki de niye ön baş almadı? Ön başta akideyle başladı. Allah'a imanla filanla başladı da ama o kadar önemlidir. Ne? İhlas. İhlas nedir? Raksul emur. Her şeyin başıdır. Onun için hadisçiler neyle başlarlar? Hz. Ömer'in rivayet ettiği hadisten اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Ameller niyete göredir. Ameller niyete göredir. Bir kişi ne için yerinden kalkmışsa onun için Allah subhanehu teala o niyeti bilir. Ondan dolayı ister ecir yazar, ister günah yazar. Ameller niyete göredir. Sen kalktın, Allah rızası için namaz kılıyorsun. Allah onu iyi bilir. Melekte, sağdaki melekler ne yazar? Miskali zerre ve amelin var Allah karşısını yazar. Eğer yanlış yanlış amel yapsan, Allah rızası için yapmasan ne olur? Sol taraftaki yazar. Onun için bütün ameller, salih ameller ihlas olması lazım. İhlas tersi nedir? Riyâ. Riyâ nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şirkun hefî. Nedir? Şirktir. Cizli şirktir. Riyâ gizli şirktir. Hefîdir. Neden hefîdir? Çünkü kalptedir. Ben şimdi El hareketiyle kendimi gösterebilirim değil mi? Kendim bedenimle gösterebilirim. Ama diye kalpte olduğu için hiç kimse bilmez bunu. Onun için gizli şirk demişler. Yani gizli şirk nedir sen Allah için yapmıyorsun ameli? Karşısındaki içi yapıyorsun, başkası içi yapıyorsun. Bu da büyük günahtı. Rüya büyük günahtı. İhlas nedir? Her amelimiz Allah rızası hiç olması lazım. Her halükarımız Allah rızası hiç olması lazım. Şimdi ibadetler muhakkak Allah rızası hiç olması lazım. Bunda bir sorun yoktur. Tabi bir ibadeti yapmasak Allah rızası hiç o ibadet kabul olmaz. Ama şeytan bırakır mı? Yine baş düşmanımız bırakmaz. Ne yapar işin içine? Riya şokar şirk sokmasa hakkıyla başkası için yaptıramasa muvahhidlere ne yapar? Bize de rüya sokar. Rüya nedir? Ben seni gördüm baktım bir kene bana bakıyor namaz kılar can, o öyle dört dörtlük namaz kılar. O olmayanda normal kılarım. Bu rüyadır işte. Yani sen o şahıssın namazını dört dörtlük kıldın. Ama hakkıyla sen için görüyor. Sen onu görmüyorsan Allah seni görüyor. Bu seviyeye gelen bir musulman ne olur? İhsan derecesine gelir. İhlas derecesine gelir. Şimdi ihsan derecesi nedir? Bütün güzel sıfatlar olarda bulunuyor. E, i̇hlas da güzel sıfatların anahtarıdır. Her da ihlas olması lazım. Bütün ameller ihlastan olması lazım. Şimdi bu dedik amelleri ihlasla yapıyorsun. Bir de amellerin tercih ihlastan olması lazım. Amellerin tercih nedir? Allah subhanahu teala bir insana masiyetleri nehyetmişse onu şart değil beni Ahmet gördü, Mahmud gördü ben o ameli yapmıyorum. Beni Allah görüyor, yapıyor. Mesela ben sizinle oturmuşum, televizyonda sadece habere bakarım. Yalnız kaldım, başka kanallara bakarım. Anlatabildim mi? Ameli tercih için hiç oldu? Allah rızası hiç olmadı. Yanındakiler için oldu. İşte asıl amelin tercihi Allah için olması lazım. Önce amelleri dedik, Allah rızası için yaparız. Ondan sonra amelleri Allah rızası için ne yaparız? Terk ederiz. İşte bu çok önemli mesele. Bunu biz iyi kavramamız lazım. Bir de bu çisini bildik. Allah'ın emirleri, ferzleri yaptık. Allah'ın masiyetlerini terç dedikleri amelleri terç ettik. Eyvallah, bu kadar güzel. Bir de bazı ameller var ki Allah ne emretmiş ne de tercihini emretmiş. Nedir? Adet ürf. Adet ürfü bile biz ihlastan neye çevirebilirlik? Salih amele çevirebilirlik. Adet ürfü. Her şeyi Allah hızası için yapsak salih amele çevirebilir miyiz? Çeviririz. Yani yemek yemek nedir? Normaldır, mubahtır. Allah Teala demiş yiyin, israf etmeyin. Ben de israf etmiyorum ama eee İsraf etmiyorum, Allah'ın haram kıldığını da yemiyorum, normal yemek yiyorum. Bunu nasıl ibadete çeviririm? Bu ne olur? İhlasla olur? Her şeyim Allah rızası iç olması lazım. Mesela ben sahabeler gibi, tabi'in, etba'u tabi'in, e'immeti din gibi niye yemek yerdiler? Hatta cüzler olsun Allah yolunda çalıştılar İster bu çalışma cihad olsun en züruvati, ister ilim talep olsun, ister çocuk, çocukları için rızık getirsinler, halal rızık. Bu nedir? İbadettir. O zaman zeki insan her şeyi kendi lehine çevirir. Çünkü bu dünyada nefis olduğu için her şey senin aleyhine çevrilebilir. Kendi lehine çevirmek için aklın kullanacaksın. Her şeyi Allah rızası için yapacaksın. Allah rızası için nasıl yapılır bir amel? Her şeyi Allah seni görürcesine yapacaksın. Yani ben yemeği yiyorum, işte yiyorum, tok olum, ondan da bir hoşnut olum. Yemekin bir şehveti var. Bunu Allah haram kılmış? Hayır, haram kılmamış. Benim bir gün canımız bir yemek istedi, ismalladık gelsin bu yemek. Bu haram mı? Halaldır. Madem Allah kuluh mine tayyibat diyor, Resullarına diyor, Allah'ın tayyip kıldığı bütün şeyleri yiyin. Çünkü Allah Teala diyor ki, Allah yeri, yeri ve yerdeki bütün nimetleri sizin için yarattı. Ayette diyor ki, nimetleri sizin için yarattı. O zaman bizim yaratılan nimetler bizimdir. Bir mahzuru yoktur. Ama ben bunu yerken ayrıca kendime pay çıkartabilir miyim? Çıkartırım. Ne yorumunu Allah'ın ibadetine güzlenir. Onun için İmam Malik'in Rahimahullah çok güzel bir sözü var. Diyor ki benim param olmasa et alayım. İlim kitabını satarım. Eti alıp yerim. İbadete, ilim talabına hatta cüclenin. Demek ki bak İmam Malik ne kadar yetiyor Et en güzel yemektir. Ama neye çevirdi onu ibadete çevirdi. İşte öyledir. Her şeyi insan Allah rızası için yapsa ibadete çevirdi. Allah Subhanahu ve teala piknike gitmeyi çıkıp cezintiyi halal kılmış Harardır, mubahlerdandır bu. Biz yapabiliriz o pikniki, bizim için ecir yazılır ne günah yazılır, yapabiliriz bunu. Yapabiliriz, günah yazılır. Gideriz orada yanlış şeyler yaparız. Yapabiliriz, ecir de yapılır bizim için. Neyle niyetle sadece yorulma. Ne yaparsın dersin ben, ben çıktım bir tur atmaya, bir piknike hissediyorum. Yani e, güncelleşiyorum. Ha? Her şeyin değişiyor. Ondan dolayı ben döndüğümde iyi ibadetimi yapıyorum, iyi davetimi yapıyorum, iyi dersimi yapıyorum, iyi daha fazla kitap okuyorum, daha fazla namaz kılabilirim. Hiss seviyorum kendime, daha güncelleştim. İşte bu ne oldu? Sen çevirdin onu ibadete. İşte ihlas budur arkadaşlar. İhlas, kısacası, her şeyi Allah rızası için yapacaksın. Halis. Yani hiç kimseyi ortak koşmayacaksın. Kalbinden bile geçse filan bana nasıl bakıyor ne diyecek? Sen ne soktun ona? Şirk koştu. O ihlasını bozdun. Yerine göre ihlas bozulur. Şirke düşersin, kifre düşersin. Yerine göre riyaya girer. Yerine göre zedelenir. Yerine göre böyle şey yaparsın, dürtersin ona sanki. Yerine göre. Ama sonuçta Allah-u Teala için olan ihlas, halis olması lazım. İhlas bak halisten almışlar. Saf. Hulusul asel nasıl? Arap dilinde Hulusul Bir balı tülden bile saf, saf e, e, süzsen onu, ona işte derler Hulus. İhlas oradan alınmış. Yani sadece saf Allah için. Bütün amellerimiz. Bak sabah yukudan kalktın, akşam başını yaslıyor koyana kadar her şeyini Allah için yapacaksın. Her şeyini. Bak ha, ibadeti Allah için, haramlardan uzak olmak Allah için, mübahleri Allahu Teala için o zaman ne oldu? İhlas oldu. Aynı zamanda tabir caiz ise otomatik sen riyadan kurtardın. Riyada tehlikeli bir şeydir. Riyadan kurtarmak imanın şebesidir En büyük şübbelerlerdir. İhlas dedik zürvetidir. Çünkü ibadet de ihlas olmasa hiçbir ibadet ne olur? Kabul olmaz. İbadetin şartı nedir? Dedik ihlastır. Allahu Teala Teala'ya ihlastır. İhlas, çincisi mutabaha. Allah'ın emrine uymak. İbadeti Allah'ın istediği gibi ibadet edeceksin. Ne eksik ne fazla. O zaman ihlas nedir? Olmasa olmazımızdır. Bir mümin hayatında olması olmazı yapacak? ikhlas yapacaktır. Her şeyin Allah rızası için yapacak. Hiç kimse bir aşka bir şey için yapmayacak. Çoluk çocukuna bazı insanlar maalesef ibadetinden taviz veriyor bazen harama gidiyor anlatabildim mi? bazen harama gidiyor ondan dolayı ne oluyor? ne diyor? vallahi diyor çocuk çoluk ekmek parası ne yaparım bu da ibadettir bak buradan şeytan ciliş şey yapıyor arkadaşlar bu ibadet değil hayır bu ibadet değil bu seni yırtlamadır bu seni yırtlıyor bu şeytan seni aldatıyor çoluk çocuk ne zaman ibadet olur <gülüyor> dediğim gibi Allah rızası için ben halal kazanım çocuklarımı halal yedireyim he? çocuklarım halaldan yetişsin bu ibadettir ama her ne olursa olsun yeter ki ben çocuklarıma e, ekmek yetiştireyim bu nedir işte bu vabaldir. insanı. Sen şeytanın ister istemez neyine geldin? Oyununa geldin. Ondan dolayı burada bir Müslüman dikkat etmesi lazım. Her zaman Allah rızası için olan amel Allah'ın emirlerine uyacaksın. taviz vermeyeceksin. Ondan sonra sen ihlas yapacaksın. Ben taviz vereyim amellerden Ha? Nedir? Ee, taviz veriyorum kendi amellerimden. Bu da ibadet olmaz. İbadet, asıl ibadet Allah'ın emirlerine uyduktan sonra, teslim olduktan sonra, ondan sonra, ihlasçan olduktan sonra bu nedir? Hakiki ibadet. Taviz vermeyeceğiz. Çoluk çocuğuma ihlasçan ben yemek getireceğim. İhlastan para kazanacağım. Her şey Allahu Teala'nın gözetimi altında gibi olacaktır. Biz onu görmüyorsak o bizi görüyor. İki tane bizimle ne var? Melek var. Ne yazıyor? Her şeyi yazıyor. Ağzından bir lafız çıksa, gönlünden bir şey geçse onların haber, haberdardırlar olar. Yazıyorlar. İşte bu ihlas o kadar önemlidir o kadar önemli olduğu için dedik alimler kitabılarını ilk önce ihlas açıyorlar Ondan dolayı bu ihlasın üzerinde durmamız lazım. Aslında bir ihlas tek başına belki ders olabilirdi. Ben bir gün bilseydim ihlas var bu konuda tek başına bir ders hazırlardım. Ama arkadaşlar da diyorlar imanın şubeleri çok sürdü. Ama imanın şubeleri aslında 77 ders olması lazım. 77 şöbe ya her birisine özel bir ders ayırmamız lazım. Ama inşallah ilerlerde zaman gelse ayırırız. Evet. 46. İyilik yapınca sevinmek, kötülük yapınca üzülmek. Evet. İyilik <gülüyor> <gülüyor> yaparken es bil haseden aslında tercümede ne diyor? Eylik yaparcak. İyilik, i̇yilik yapınca sevinmek. Kötülük? Kötülük yapınca üzülmek. Evet. Aslında şurur bil hasene ha? Evet. Yani eylik her salih ameli yaparcan sevinmektir. Bu nedir? İmanın bir şubesi. E zaten mümin salih amelin peşindedir. Eyilik nedir? Salih ameldir. Eyilik nedir? Allah'ın emrettiği bütün ameller eyliktir. Bir güzel amel, bir hasene yaptın. Bir fakire para verdin. Bu nedir? Eyliktir. Bunda insan sevinmesi lazım. Bir ecir kazandın, sevineceksin. Çünkü sevinmesen ne olur? Sevinmesen ne olur? Anlamı gelir ki sen bir amele önemsemiyorsun. Asıl da mümin aynen neye benzer? Bir oduncu nereye çıkmış? Çıkmıştır odun toplamaya. Ne kadar iyi malzeme bulsa sevinmez mi? Bir tane çıktı rızka. Rızkın alma, İyi bir üç bulsa sevinmez mi? Sevinir. İşte bu nedir? Bu haseneye sevinmektir. Ben de bir musulman bir amel yakaladı. Bir kardeşin sana ihtiyacı var. de ihtiyacı var sana? Bir yardımı sana, yard, senden bir yardım istedi. Sen ne yapacaksın buna? Yardımda bulunacaksın. O yardımda bulunduğunda ne olur? Sevinmen lazım. Çünkü Allah subhanehu ve teala, Allah subhanehu ve teala onu sene gönderdi, sene için sen onu ne yaptın? Bir eylikte bulundun. Bu eylikte bulunmak nedir? Bir hasanettir. Bir hasenettir. Bu haseneye sevilmen lazım. Ne dersin elhamdülillah? Bir arkadaşın bana ihtiyacı oldu, ben de onun işini ne yaptım, gördüm. Bu nedir? Sevinmektir. İnsan her zaman elinden geldikçe iyilik yapar, iyilik yaparça da sevinmektir. Yani nasıl nasıl bir tacire çok güzel bir ticaret nesip olsa sevinir, hatta gider arkadaşlarına yemek ismeliler, Bugün bir, bir iyi ticaretim oldu der. E bir musulman bir hasenet bulduğunda aynen öyle sevinmesi lazım. O zaman sevinen musulman ne yapar? Hasenetin peşinde koşar. Bak hepsi birbirine zincirleme bağlıdır. Ama şeytan bunu bırakır mı? Bırakmaz. Bene ne diyer? Ya bir musulman, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir musulmanın bir zorunluluk gününü üzerinden götürsen ha? kıyamet gününde o zor hesap gününde Allah senin zor günlerini götür üzerinden. Ne kadar önemli bir meseledir. Bu hasenettir. Aslında bir fakir geldi kapını vurdu biz ne diyoruz ya ha, git ya ha? hatta demiyoruz ya git Allah yardım etsin sana. Bunu da şey yapıyoruz. Kapıdan bakıyoruz açmıyoruz. Cevap da vermiyoruz. Ha, fakirler bunu ticarete sokmuş ayrı meselede. Var yok ama insan bir tane ihtiyacı oldu sana. Allah rızası için ver beni dedi. İhtiyacı vardı o sana. Sen sevinmen lazım. Bu Allah bu, bunu demek ki beni sevgili kulu gördü seçti beni. Ne yaptı? bu kulu gönderdi beni imtihan için. Ben sevinmen lazım. Onun için sahabeler, tabi'inler, etba'u tabi'inler ne görüyordular? Eğer halları çok iyi giderken, hastalıkları yok, rızıkları geliyor, ne yapardılar? Üzülürdüler. Yahu diyerdiler, acaba Allah bizi bunuyla imtihan mı ediyor? Niye? Çünkü salih İmanın güçlü oldukça iptilen de çok olur. Onun için salih emeller, güzel emeller, haseneler bize geldikçe, bize kısmet oldukça sevinmemiz lazım. Yen de kendimiz gidip, araştırıp, o hasenetleri bulup, ondan dolayı bu sevgiyi, bu hoşnutu yaşamamız lazım. İşte bu da nedir? Hasenete sevilmek imanın bir şöhbesidir. Mesela ben oturmuşum bir arkadaş dedi ya bir fakirsin çömür alacağız. Verir misin on lira? Ya kardeşim yüz tane mahzret götürürüm adamı. Halbuki sevilmem lazım. Bak 70 milyondan yani bu adamın 70 tane arkadaşı var geldi mene söyledi. Bu nedir? Bir hasenedir geldi mene bunu sevilmem lazım. İşte bunu biz canlandırmamız lazım. Tam tersine biz araştırmamız lazım. Nerede var hasene, oraya gitmemiz lazım. 2. şıkkın aididir Eyüp. Kötülük yapınca üzülmek. Kötülük yapınca üzülmek. Kötülük nedir? Bütün masiyetler, günahlar kötülüktür. Bütün masiyetler, günahlar kötülüktür. Zaten Ondan sonra tövbe meselesi de geliyor. Kötülük, maksiyatlar neyle giderilir? Tövbe ile giderilir. Nasıl biz üzülmemiz lazım? Olabilir. Dedik insan oğluyuz. Babamız bile cennetin huld, cennetin ne'inde bile hata işledi. Hatadan dolayı ne oldu? Cezalandırıldı. Yer üzerine indi. Ama Allah affet onu adem oğulları da kıyamet gününe kadar sahabe de dahil en en yer üzerinin en örnek toplumu bile dahil ne yapabilir? Hata yapabilir. Ama günah hata nerededir? Israr etmekte o zaman suçlu durumuna düşersin. Ne zaman hata yaptın? Üzüldün. Tövbe ettin, sen hakiki müminsin değil. Çünkü hata yapmasan sen olmaz. Maşum olursun. Peygamberler hata yapmazlar. Peygamberler maşumdurlar hata. Bir mümin hata yapmaya muarraz mı? Muarraztır. Ne kadar evliyaullah olsan, ihsan derecesine bile varsan bir insan hataya nedir? Muarraztır. Hata yapabilir. Ne kadar imanın yüksek olsa hata yapabilirsin. Ama önemli olan hatayı işledin, üzüleceksin. Üzüntü neyi gerektirir? Tövbeyi gerektirir. İşte bu da imanın bir şöhbesidir. Hatayı işledin, üzüleceksin. Hatta yerine göre kahrolup mahvolacaksın. Josya yerinden ağlamaktan, başını secdeden kaldırmayacaksın. İşte bu çok önemli meseledir. Üzülmek imanın bir şubesidir. Hatadan dolayı, maksiyetten dolayı, günah işledim. Çünkü insan oğlu masum değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Diyor ki Allah Subhanahu taala diyor ki eğer siz hata işleyip tövbe etmeseniz ben başka sizi yok ederim, başka ümmet yaratırım. Hata etsiler, tövbe etse ben de affederim. Çünkü Allah Teala Halik olduğu için hata affetmekten ne oluyor? Hoşnut oluyor. Rablığı ortaya çıkıyor. Merhameti ortaya çıkıyor. Diyor ben Kuş insanları yarattım tanınlınım, Allahu Teala kendisini tanıtsın. Onun için hata yapmak insanda olması olmazdır. Her kul hata yapar, küçük büyük derecesi var. Ama ne kadar büyük hata yapsan, şirk hariç, şirk, şirk de koşsan Allah'a, küfür edersen, tövbe etsen ne olur? Sıfırlanır. Yeter ki Allah'a dön. allah Teala affed, e, hata edip e, tövbe eden kullarından hoşnut olur. Hatta yemin ediyor. Neye? Nefsin levvâme. Nefsin levvâme nedir? Nefsini levm edendir. Niye böyle yaptı? allah Teala diyor La uksumu bin nefsin levvâme. allah Teala istediği şeye yemin eder. Anlatabildim mi? Burada ama neye yemin eder? Önemli yaratan, yarattığı yarattığı meselelerde en önemlilerine yemin eder. Demek şu nefsin levvamı Allah Teala yanında derecesi yüksektir onu yemin ediyor ona. Bak güneşe yemin ediyor. Bak. Bir sürü Allah'ın büyük asır vesaire. Bunlar nedir? Önemli meselelerdir. Demek ki Allah indinde alimler diyorlar. Ama demek ki nefsin levvama da önemlidir. Levv ediyor kendisini. Onun için insan hata yaparsan üzülmesi lazım. Üzüntü seni tövbeye götürür. Üzüntü seni belli eder ki sen Allah korkusu var kalbinde. Yok ise ne yaparsın? Ya ne olur ki diyor. Bugün de ben diyor Evliya Allah'ım bu toplumda. Bu toplum bak neler yapıyor. Ya diyorsun kardeşim bak sen böyle yapıyorsun bu olmaz. Sünnete muhalefet ediyorsun. Ya hata iş diyorsun. Ya diyor ben sen ne diyorsun bak, bak dünya millet neler hatalar işliyor. Ben gene iyiyim. Bu demek doğrudur. Hayır. Hakikim umumunu demez. Nedir? Nefsil levvamı. Bir hataya düştün levm edeceksin. İstiğfar edeceksin. İstiğfar edeceksin hatta Allah Teala o hatayı kalbinden silsin. O günahı yerini temizlesin. Evet. 47. Bütün kötülükleri tövbe ile tedavi etmek. Evet. Şimdi bu 47 o birisinin tamamlamasıdır. Şimdi bütün kötülükleri neyle tedavi edersin? Tövbe ile. Tövbe nedir? Tövbenin tanımı nedir? Tövbe Allah'tan yaptığın hatanın karşılığında istiyorsun, affı istiyoruz, makhfılat istiyoruz. Yani tövbe asıl da kulun hatasının farkına varmasıdır. Tövbe kul, kendi hatasının farkına varıp Tevbe ediyor diyor. Tevbe çimin sıfatlarındandır? Peygamberlerin, evliyaullahların, salihlerin hepsi tevbe ediyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem gelmişi, geçmişin olmuş, affedilmiş. Hata işlese bile Allah affetmiş onu. Yani geçmiş ve gelmişten Allah dedi affettim seni. Ama ne diyor? Vallahi diyor ben günde bazı rivayette yetmiş bazı rivayette yüz kere istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum. Ne demektir bu? Demek ki tövbe musulmanın nedir? Olmasa olmazıdır. Hatta min kulli Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sana bütün günahlardan tövbe ederim. Bütün şirklerden tövbe ederim. Bildiğin bilmediğin. Bildiğim nedir? İdrak ettim, bir hata yaptım, tövbe ettim. Bilmediğim nedir? La kast, kast olmadan ben bir ağzımdan bir laf çıkmış. yani bir hareket yapmışım, o şirkiymiş. Ama ben kast etmedim. Olsun, işi sağlama alayım, ondan da tövbe ederim sana ya Bu neye delalet eder? Bu imanın zirvetine delalet eder. İmanın zirveti çok önemli meseledir. Mümin imanı her zaman zirvetine çekecek ki işte halı bu olur. Ne olur? Enbiyaullah, Evliyaullah halı gibi olur. Bunlar her zaman tedbiri elden bırakmamışlar. Şimdi biz hataları nasıl tevbeyle mualece yapacağız, ilaç edeceğiz? Hata nasıl tevbeyle ilacı olunur? Şimdi bir günah işledik. Bu günah Defterimize yazıldı. Soldaki melek yazdı. Sicilde yazdı. Bu nerede çıkar önümüze? Terazide çıkar. He? Belki bir küçük hata bir İhud dağı kaderi ağır çeker orada. Ne yapacağız biz? O tarafa gitmeden önce bunu sileceğiz. Bak şimdi devlete vergi vermiyorsun. Ama ne oluyor? 20 sene sonra bir işin düşüyor, o vergi sene çıkıyor. 10 katıyla faizi de işlemiş çıkıyor sen. Silinir mi? Sen öldün ve kalıyor. Değil mi? Öyle değil mi? Muhakkak senden alırlar. Ya bu bir devlettir. Fekeyfe Rabbil alemin. Ha? Hiç miskali zerre. Bak ayette diyor ki kim miskali zerre her işlese karşılığında her bulur. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Şer ettin, şer Bu defterde yazıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu defterdeki bu miskali zerreyi e, hata yaptık. Bunu silmemiz lazım. Yeri boş olması lazım. Çünkü bu sol evliyaullahlar, Allahlar, mümin adamın sol defteri boş getmesi lazım. Sağ defteri dolu getmesi lazım. Sağ defterin alırsın eline kıyamet gününde sakna verilirsen. Müminlerin eline sağına verilir. Müminler terazinin önüne gelirken ne derler? Ha umukla ok kitabı Alın okuyun kitabını. mı? Çöskün gelmiş böyle. Neden? Mumindir. Orada sahına verdi, kurtardı. O bilgi kurtardı. Kâfirin nereye verirler? Sol eline verirler. Ne der kâfir? Keşke bu hesabımı bulmasaydım. Çeşçe bu günü görmeseydim. Günahkâra ne verirler? Karıştırmış. Elinin arkasından. Korkusundan defterin arkada tutmuş. Utanıyor. Mahşer cünnünde Rabbil aleminden utanıyor. Meleklerden utanıyor. Müminlerden utanıyor. Defterini arkasında tutmuş. Ama kurtarır mı onu? Kurtarmaz. Muhakkak terazi var. Miskali zerre. Allah adaleti mutlaktır. Hiç kimsenin yaptığı çarına kalmaz. Ama bir şeyden yaptığın çarıysa çarına kalır. O da nedir? Ne kadar günah işlemişsin ne kadar insanlara zulmetmişsin ne kadar çifretmişsin ne kadar şirk etmişsin hatta diyor ki bu dünya kaderi çifret halis bana tövbe et ben hepsini sileyim Rabbil Alemin ya bu kadar rahim rahmanı semavati vel ard öyle bir rahmet mutlak rahmet sahibi bir Rabbimiz var bize bu şafkat gözden bakıyor biz hala başkalarından ne bekliyoruz? Medet bekliyoruz. İşte bu çok önemli mesele. Biz direkt Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Bak, tövbe etsen şirk koşabilirsin, koşamazsın. gidip şeyhine mi koşacaksın ya şeyhim ben günah ettim, tövbe ediyorum, bana Allahu Teala'dan müsaade al. Hayır, Allah Teala adaleti mutlak olduğu için bak. Kuluyla kendi arasına elçi koymamış. Hat nedir? Açıktır, direkt. Canlıdır. Allah-u kulun arasında yoktur. Ama Allah, Allah'ın istediği emirler her kuldan tek tek muhatap olmaz Rabbil Alemin. İçlerinden en iyilerini seçer, elçi gönderir. Ondan sonra seninle Rabbinin arasında elçi yoktur. Direk iste, tevbe kapısı açıktır senedir. Kurabetil <gülüyor> Ard hadiste geçiyor. Bu yerin kaderice, hepsice günahtan gelbene, bana, yeter ki halis diye ben tevbe ettim ya Rabbi yeniden başlayacağım ya Rabbi tevbe nedir? tabi her tövbe değil ağızdan ben tövbe tövbe tövbe estağfirullah 100 bin kere tövbe estağfirullah 100 bine çap, trilyona çap bu tövbe değil tövbe bak her amel dedik imandır iman da 3 şeyden olur kalp dil amel Azalar amel edilir kalp tövbe nedir hakkıyla Allah rızası için kalbin ne yapacak azm edecek neyi azmedecek? ben artık bu günahlara dönmeyeceğim ben tövbe ettim halis Allahu u Teala'ya dilin ne yapacak ikrar edecek o tövbeyi iqrar neyle olur işte istiğfar edeceksin diyeceksin istagfirullah istagfirullah dilin neyle olacak istiğfar neyi gerektirir Allah-u Teala'ya yakın düşmeyi gerektirir. Allahu u Teala'ya nasıl yakın düşerim dilimden? E, Kur'an okurum, zikir ederim, he? tesbih ederim, zikrederim, 24 ederim dört ay vurd ederim Allahu u Teala. Bu ne oldu? E iyi emelden nasıl tövbe ederim? Emelden? Allah-u Teala'ya nasıl yakın düşerim emelden? Onları da ortaya koyarım. Nasıl ben yani şimdi sen patronun sana dedi ki sen iyi işlemiyorsun ben seni işten atacağım sen ne dersin yok patron sen yanlış anlamışsın ben çok iyi işliyorum hadi sana fırsat bir hafta sen bu bir haftada aynen devam eder misin yoksa kendini göstermek için saat gibi çalışacaksın yani adam sana diyor bugün on tane şey yap sen yirmi tane yaparsın e bila teşvik. Sen Rabbil Alemine diyorsun ben tovbe ettim. ve göstereceksin kendini. İşte hakiki tovba budur. Yok istagfirullah yüz bin cere trilyon cere tovba istagfirullah. Bu işin kolayıdır. Bu ne gerekir? Kalpte azimet kereği. Alimler tovbanın şartlarını saymışlar. Önce ondan kesin tovbe edeceksin. Seni ataşa atsalar nasıl istemez misin? öyle o günahı işlemeye gelin o o halit o haldeki gibi istemeyeceksin o neyi o amele dönmeyi bu hakiki tövbe asıl da tövbe kimin vazifesidir alimler demişler vazifetül umur adını demişler tövbe ömrün vazifesidir yani ömür boyu senin olmasa olmazındır vazifetül umur çok güzel bir ad vermişler. Yani bu alimlerin sözü olmasaydı diyerdik Resulullah'ın sözüdür. Hikmettir çünkü. Ama bunlar da alimler de Resulullah'ın mişkatinden alıyorlar elimlerini. Onun için güzel sözler söylüyorlar. Çünkü Resulullah'a ne verilmiştir? Cevâmü'l-Kalim. Az öz söz verilmiştir Resulullah'a. E alimler de ona tabi olurken ne yapıyorlar? İşte bak, vazifetül ümür. Ümrün vazifesidir. Yani tövbe olması olmazındır. Günde tövbe edeceksin. Gece gittin, başını yastığa koydun, ne yapacaksın? Tövbe edeceksin. Şerit gibi dolandıracaksın gözünün önünde. Ne yaptın bugün sen? İstiğfar edeceksin. Asıl mumin, Hataya düştüğünde aninde uyanır. Hemen tövbe eder. Tövbeyi gecitmek mümine yakışmaz. Tövbeyi gecitmeyeceksin. Aninde yapacaksın. Çünkü aninde yapmak nedir? Sen Allahu u her zaman seni sen onu görmüyorsun o seni görüyor, yaşıyorsun. Çünkü sen hakikaten kadere de inanıyorsun. Anında yapmak. Ne diyorsun? Ben şimdi tövbe edeyim. Ye yerimden kalkmasam. Değil mi? Onun için bazı insanın namazı geçer. E şimdi kılarım. Yakılmadın öldün. He? Yakılmadın öldün. Ne olur o zaman? Onun için sen ne yapacaksın? Tövbeyi anında yapacaksın. İşte tövbe çok önemli meseledir arkadaşlar. Bütün salihler Evliyaullah'la Evliya neymişler? Tövbeyle meşhurymışlar. Hayatlarından bir parçasıymış tövbe. Olmasa olmazlarıymış. Tövbe hepimiz yapacağız. Hepimiz işleyeceğiz. Tövbe önemli meseledir. Evet. 48 Kurban kesmek. Evet. 48 Kurban kesmek. Kurban nedir? Bir ibadet arkadaşlar. En güzel ibadetlerden birisidir. Bu ibadet ne zaman sünnet oldu? Hazret peygamberlerin babası imamı zamanında kurbanlı oldu. O günden bir güne sünnet oldu. O da kimdir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedesi. Kimdir? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim biliyorsunuz. Allah emretti ona oğlun İsmail'i çez. Kurban ver Allah rızası için. Rüyasında gör. Geldi dedi ya İsmail. İsmail de nedir? Fete. Fete nedir? Gerçi. Cenz. Yeni kalkışı üzerinde. Ne dedi? Peygamber çocuğudur. Ne diyer? Yok diyer nasıl olur? Rüyadır. Vahideyil. Dedi ya Rabbi, ya ey babacığım dedi emretti emr olunanı sana uygula dedi. Ve Allah beni sabredenlerden bulur. Onun için Hz. İsmail sabretti. Ne dedi babasına dedi ne tavsiyede bulundu baba dedi ayakımı sık bağla, yüzümü de çevir, yüzümü de kapat, hacmiyesin beni babasına ibadette canıyla yardım ediyor. Orada işte biliriz hepimiz Hz İbrahim'in şeyini meselesini. Pıçağı vurdu, kesmedi. Pıçağı taşa vurur, taşı parçaya bölüyor. Hazreti İsmail'e vuruyor, işlemiyor. Sanki bir ağız parçası sürüyorsun. Oradan Allah Teala cennetten bir koç indirir. Yer ya İbrahim senin Kurbanın kabul oldu. Çünkü sen sadıksın. Yaptın. Biz sana İsmail'i bağışladık. Onun yanında sana cennetten bir koç verdik. Bunu çez. O kuşu kesti. Bir Mekke ehliyeti o koçta. O günden bugüne kurban ne olmuş? Sünnet olmuş. Burada kurban dediğimiz bizim iki şey giriyor buna. Bir ferz olan kurban bir de sünnet olan kurban bir de sadaka olan kurban ferz olan kurban nedir? hacı hacde keseceğim hacı hacde kesen, kesen kurban onun için ferzdir kesmese hacı yerine gelmez hacın şartlarındandır kurban Allah rızası için Allah diyor bunun kanı eti bana ulaşmaz ki bana ne ulaşır? takvası. Bana ne ola şey sizin niyetiniz? Niye kesiyorsunuz bunu? Hazreti İbrahim niye kesiyordu Hazreti İsmail'i? ve ha? Allah emretmiş. O zaman Allah emrettiği kurban kesiyoruz, biz de kesiyoruz. Bu nedir? ferzidir Bunun sünneti nedir? Hacı olmayan kurban kesmesi lazım. Evet, Hanefi mezhebinde vaciptir. Ama Hanef bizim 3 mezhepte nedir? Sünneti muakket. Sünneti muakket hanefi mezhebinde karşılığında vaciptir. Yani ferze il vaciptir. Ferzden bir derece düşüktür. Üç mezhepte buna sünnet-i muakket diyorlar. Yani sen bu kurbanı tercih etsen günah altına girmezsin ama sorgulanırsın. Neden sorgulanırsın? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kimin imkanı var kurban kessin? He? Kesmiyorsa bizim musallaya gelmesin. Yani bizimle bayram namazı kılmasın. Musalla nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bayram namazlarını mescidinde kılmamıştı. Nerede kılıyordu? Medine'nin kıyısında açık bir alanda üç basamaklı bir minberi vardır. Onu koyardılar. Orada çıkıp namaz kılardı, kutba verirdi. Beyram namazının bir değişikliği budur. Havası değişikliktir. cuma namazı değil. O musalladır işte. Diyor, kimin imkanı var kesmiyor musallamıza gelmez. Nedir bu? Bu bir azarlamadır. Onun için hanefi alimleri buradan vacip olmasını çıkartmışlar. Bu da güzel bir işler. Anlatabildim mi? Ondan dolayı kurban imkanı olan kesmesi lazım. Allah rızası için kan dökmesi lazım. Bir de ne var? Bir de ne var? İçinden gelir hiçbir şey olmadan içimden geliyor. İmkanım da var Allah rızası için bir kurban keseyim Fakir fukaraya bunu dağıtın. Bu da ibadettir. Bu da ibadettir. Güzel bir ibadettir. Bunun da ecri var. Bu da güzel bir ibadettir. Kan döküyorsun. Allah rızası için. Bir de ne var? Dedik adakta. Adak edersin. Diyersin ben kurban kesim. Bu e, asıl da güzel bir şey değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş Adak tutmayın. Adak her getirmez. Çünkü sen kendi üzerine Allahu Teala'nın senin üzerine fers kılmadığı e, e, meseleyi kendi üzerine fers kılıyorsun. Dursun ya Rabbi benim bu işim olsa gidip adak keserim. Öbür kurban keserim senin için. Adak tutuyorsun. E yarın olur imkan imkanın olmaz kesemezsin ondan sonra çıkış noktası ararsın. O zaman her getirmez. Bir de diğer hadiste diyor uzak durun adaktan allah Teala cimrilerden bunu çıkartıyor. Adak güzel bir şey değil. Bir de adakta asıl da su edeb var alimler diyorlar Allah-u Teala ile. Saygısızlık var. Rabbil alemine yakışmaz şerp koşmak. Değil mi? Bir kula yakışır ki Rabbil alemine yer varsın gözyaşıyla. Ya Rabb, ya Rabb desin elini kaldırsın. Allah-u Teala diyordu sen bütün gönlüyle Rabbini çağır Resulullah diyor Rabbiniz Kerim'dir elinizi boş çevirmez Bu kaldırsanız elini hikmeti gereği ister ani verir ister bir gün sonra ister bir ay sonra ister ahirete çevirir onu muhakkak elini kaldırdın ya Rabb dedim bu el boşa gitmez Kerim'dir bak bizim gibi fakir diyor Allah rızası için git diyoruz Rabbimiz Kerim'dir Kimsenin elini boş çevirmez. Onun için bir mümine yakışmaz kimsenin elini boş çevirici. Benim bir ekmecim var ise bir ekmecim var ise onu bölmem lazım. Madem birden istedim hem Ha benim hakkım var. O ekmek beni ancak doydurur. Ama olsun. Allah rızası için yarısını yerim yarısında sabrederim. Rabbimiz Kerim'dir. Olmuyor sen ne yapıyorsun? Rabbine şert koşuyorsun. Ya Rabbi ben, benim başarıya ogra, benim ticaretim zefer kılsın, ben ne yaparım? Ticaretim zefer kılsın, ben de ne yaparım? İşte şey yaparım. E, sene adak keserim, kurban keserim. Sanki allah Teala'nın bize ihtiyacı var. E, adamımıza, kurbanımıza. Yoktur. İşte bu nedir? Bu da şu edeptir. Onun için alimler bundan nehyetmişler? Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem adağı teşvik etmemiştir. Ama sen adak tuttun adak tuttun kendi üzerine ferz ettin kesmen üzerine ferz Onu yapacaksın muhakkak. Yoksa yapmasan kıyamet günde sorguya çekilirsin. Ondan dolayı kurban kesmek böyük bir ibadettir. Bunu da nasıl çeseceksin? Allah rızası için. Halis, muhlus Allah rızası için. İster ferzini, ister vacibini, ister mustahabbini, ister Allah rızası için mutlak kurbanları hepsini Allah rızası için kesip dağıtacağız. Evet. İnsan kurbanından yiyebilir mi? Evet. Biliyorsunuz kurbanı üçe bölünür yebilirsin, dostunu yedirebilirsin, dağıtabilirsin. Ama adakta datay var. Datay var. Eğer o adakı sen demişsen tutmuşsen ben Allah rızası için bu kurbanı kesip dağıtacağım fakir fukarayı, yemen caiz değil. Çünkü o Allah rızası için fakir fukarayı getmez. Ama demedin, dedin keserim, işte hem yerim hem dağıtırım o zaman yiyebilirsin. Adağına göre. Ama alimler diyorlar bir ülkede adet da önemlidir. Adet ırıfta bir tane adak tutsa o adaktan yilinmez ise yememesi lazım. Yoksa asıl da adak kurbanı da üçe bölebilirsin. Bir mahsur yoktur. Ama bu nedir? Niyete bağlıdır. Adeta ırf burada önemlidir. Evet kurban kesmekte imanın bir şerbesindendir. Bu şöbelere bizim ihtiyacımız var. Bu şöbeler bizim imanımızı artırır. Bu şöbeler müminin olması olmazıdır. Bunların üzerinde durması lazım. Bunları ezberlememiz lazım. Bilmemiz lazım. Hakkıyla bilmemiz lazım ki hakkıyla yerine varsın. Mesela biz adakı, biz adakı yani biz kurbanı Allah rızası için değil şeyhimiz için kessek. Başka putçun kessen, türbe için kessen, kabir için ne olur? Bu sefer vabal olur üzerimize. Onun için imanın şübelerini biz şeriatin özünden bileceğiz. Ona göre imanın şübesi muhakkak yerine bulur, güzel olur. Evet bugün de bu kadar. Ve elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.